1434 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Zeyd bin Sabide Yahudilerin lisanını öğrenmesini emretmeleri Evet Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiklerinde beni onun huzuruna götürerek Ey Allah'ın Resulü bu genç beni Neccar kabilesinden olup sana indirilen Kur'an'ın 17 suresini ezberlemiştir dediler Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana Kur'an okuttular ve bundan çok hoşlandılar bana Ey Zeyd benim için Yahudilerin yazısını öğren çünkü bu dilde mektup yazdırmam gerektiğinde onlara güvenemiyorum, buyurdular. Böylece ben bu dil üzerinde çalışmaya başladım ve daha ayın yarısı olmadan onu güzelce öğrendim. Bundan sonra Hazreti Peygamber onlara mektup yazmak istediklerinde bunu bana yazdırıyorlar ve onlardan gelen mektupları da bana okutuyorlardı. Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bana, Ey Zeyd, sen Süryanice'yi iyi biliyor musun? Çünkü bana bu dilde yazılmış mektuplar geliyor, dediler. Hayır, cevap abını vermem üzerine de o halde Süryanice'yi öğren buyurdular. Bunun üzerine çalışmaya başladım ve bu dili 17 günde öğrendim. Zeyt bin Sabit şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bir gün beni çağırtarak "Ey Zeyt bana bazı mektuplar geliyor. Fakat ben onları herkese okutmak istemiyorum. Bunun için İbranice'yi ya da Süryanice'yi öğrenebilir misin?" buyurdular. "Evet." dedim ve sonra da çalışmaya başlayarak 17 günde öğrendim.